Merhaba, Greenpeace nükleer ve kömürlü termik santrallere karşı mücadele eden bölgelerde yaşayanlar için yasal bir rehber niteliği taşıyan Yaşamı Savunmak kitabını yayınladı. 88 sayfadan oluşan ve Avukat Gökhan Can Doğan'ın kaleme aldığı kitap, Türkiye'de enerji politikaları hakkında geniş bir özet sunarken, enerji santrallerinin öncesi, kurulum aşaması ve sonrasında izlenebilecek hukuki süreçleri anlaşılır bir dille ve tüm ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. Greenpeace 9-10 Haziran tarihlerinde Ankara'da Yaşamı Savunmak Kitabı rehberliğinde bir kömürle mücadele ağı oluşturma çalıştayı da düzenliyor. Çalıştayın amacı kömürlü termik santrallere karşı Türkiye'nin dört bir yanında devam eden mücadelelerin bir platformda bir araya gelerek deneyimlerini paylaşması, aynı zamanda bu projelere karşı çıkabilmenin hukuki yollarını da ortaklaştırmak, daha kuvvetli bir mücadele zemini oluşturmak. Bisikletliler Derneği 2001 yılından bu yana 6. kez düzenlediği Dünya Çevre Günü Kıtalar Arası Bisiklet Etkinliğini 10 Haziran Pazar günü yapıyor. Taksim'den başlayacak olan gezi saat 10'da başlayacak ve yola çıkan bisikletçiler Şişli, Mecidiyeköy, Balmumcu güzergahından Boğaziçi Köprüsü'ne çıkacaklar ve Boğaziçi Köprüsü'nden bisikletleriyle geçerek Nakkaştepe kavşağından Beylerbeyi Üsküdar yolunu takip ederek haremde Geziyi sonlandıracaklar. Bisikletler Derneği katılımcılarının tabii ki doğal olarak kas takması zorunlu. Aynı zamanda gezi sırasında kullanacak bisikletlerin de frenlerinin tam olarak çalışıyor olması gerekli. Ve tabii ki sürat yapılmasına da izin vereceğini hiç zannetmiyoruz ama Boğaziçi Köprüsü'nü geçmek için bisikletle çok değer bir etkinlik doğrusu. Süper böcek tehlikesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ona yakın eyalette ortaya çıktı. Çevre örgütü EPA, gen sahibi şirket Monsanto'ya uyarı göndererek süper böcekler için koruma yöntemleri geliştirmesi gerektiğini veya izinleri gözden geçirecekleri mesajını verdi. GDO lobisi yıllardır sürdürdüğü GDO'lar verimi arttırıp aşağı çare olacak söylemine karşı GDO'ların şu anda sadece iki özelliği var. Bitkilere zararlı böcekleri öldürmek için toksin üretmek. Ve tarladaki yabani otları öldürmek için kullanılan ot ilacına dirençli olmak. Verim arttırmak gibi bir işlevi yok yani şu anda. GDO'nun sağlığa etkileri de pek incelenmiyor. Çünkü Monsanto gibi gen sahipleri bunun fikri mülkiyet hakkı bende. Tarlada ekmeni izin veriyorum ama ben izin vermediğim sürece bununla ilgili araştırma yapıp yayınlayamazsın diyor. İki Greenpeace eylemcisi motorlu bir yamaç paraşütüyle İspanya'nın... En eski nükleer santrali Garona üzerinde uçtu. Reaktörlerdeki güvenlik açıklarına vurgu yapan aktivistler, Garona şimdi kapatılacak pankartı taşıyordu. 1971'de faaliyete başlayan Garona'nın işletme ruhsatı süresi, geçtiğimiz Şubat ayında 5 yıllığına uzatılmıştı. Bu eylem ile Greenpeace, Garona nükleer santralinin lisansının uzatılmasının hiçbir haklı, ekonomik ya da enerjiyle ilgili gerekçesi bulunmadığını açıkladı. Aktivistler, Garona'nın 2011 Mart'ında reaktör erimesi nedeniyle Bir felaket yaşatan Fukushima'nın ikiz kardeşi olduğunu dile getiriyor. Aslında reaktörler önceki hükümet tarafından kapatılacaktı. Tarih ise 1 Nisan 2013'tü. Ama ülkenin petrol kaynaklarına olan bağımlılığını azaltmak için altı nükleer santralin 40 yıl önceden birilenmiş yaş sınırını ortadan kaldırmak için milletvekilleri anlaşmaya gitti. Nükleer santrallerin nedenli güvensiz olduğunu göstermek amacıyla da Fransa benzer bir eylemi Fransa'da Greenpeace eylemcileri gerçekleştirmişti. Evet 40 yaşını aşmış bir nükleer santral çatlamaya başlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yapı denetimi taslağında kıyılarda dolgu ve kurutma yapma işlemi kolaylaştırılıyor. Taslağa kıyı ve dolgu alanları ile sahil şeritlerinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun koruma amaçlı imar planlarına ilişkin hükümleri uygulanmaz fıkrası konulması çevre örgütlerinin sert tepkisine neden oldu. Türk Mimers ve Mimar Odalar Birliği'nin Görüşü de pek farklı değil. Tmop'tan yapılan açıklamada kıyıda da gerçekleştirecek doldurma, kurutma gibi operasyonların kıyının özgün durumunu ve morfolojisini değiştireceğini yapılan bu yanlışı daha da kolaylaştırmak olacağını dile getirdiler bu düzenlemenin. Kıyılarda yer alan tüm arkeolojik sit alanları, tarihi kaleler ve benzeri tüm kültür değerleri korumasız kalmakta ve örneğin bir tarihsel kale yıkılarak yerine bir turistik tesis ya da termik santral veya akaryakıt depolama alanı yapılabilecektir. Bu madde açıkça kıyıda gelişmeye engel olacak bir korunacak kültür varla yer yoktur demektedir. Diyor Tump Galata Port, Haydarpaşa gibi projelerin ününün açılmasının sağlanacağı söyleniyor bu düzenlemeyle. Tumu değişikliklerse anayasanın 43. ve 63. maddelerine aykırılık taşıyor. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Komisyonu Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı düzenledi. 2-3 Haziran tarihleri boyunca devam eden kurultayda açılış konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar, temel bir insan hakkı olan çevre hakkı insanın nitelikli, özgür, adaletli bir yaşam hakkına sahip olduğu ilkesine dayanır dedi. Konuşmacılardan Doktor Ülke Azrak ise nükleer atık sözleşmelerinde atıkların nasıl depolanacağının sözleşmede yazmasının hukuksal zorunluluk olduğunu belirtti ve Mersin Akkuyu Sözleşmesi'nde bu bilginin yer almamasına rağmen, AKP'nin hükümetinin sözleşmeyi imzaladığını, bu durumun hukuka aykırı olduğunu söyledi. Nükleerden uzak, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.